Evet, tekrar teknik arızadan dolayı üzüldürürüz. Teknik arıza e, benim kendimden değil, herhalde merkezden kaynaklanmakta. Merkezi arayıp ona göre e, inşallah bir çözüm yolu bulacaklar. Şimdi e, Hz. Peygamber'e e, 23 senede... E, Kur'an'ın ilk kereminin nazil olduğunu ve bununla beraber bu yaşamın devam ettiğinden söz etmiştik. Elemin sıfatının da o toplum içerisinde yaygın olması gerektiğinden bahsetmiştik. E, ve o e, dönemde iki tip bir yaşam tarzının yer aldığından da söz etmiştik. E, Hz. Peygamber o dönemin hakim olgusuyla örtüşen bir yaşam pratiğini de benimsemediğini belirttik. E, dolayısıyla da e, zira olgu, İçinde ve kültürel yapısında iki tip değer taşıdığını, birincisinin hakim ve yaygın kabul olan değerler, ikincisinin ise zayıf ve kısık sesli fakat hakim değer tıklığına karşı direnmeye çabalayan karşı değerler olduğunu söylemiştik. Şimdi hakim değerlerin olduğu böylesi bir topluma ilahi mesajların tediricen gönderilmesi gerekir. Birinci etap yani ikinci etap bu. Bu sebeple ilk mesajın ulaştırılacağı topluluğun akraba ve çevresindekilerden başlayarak dalga dalga yayılması temin edilmiş, Kur'an'daki Mekki ve Medeni ayetleri arasında da göze görülü farklar bulunmaktadır. Yani bu ikisinin arasındaki farkı görebiliyorsunuz hepinizde. Mekki ayette daha ziyade itikat ve ahlak esasları ile ilgili olup bu esaslar da kademe kademe yani yavaş yavaş gelişmekteydi. Mesela Mekke'lerin putların kötülenmesinden bahseden ayette ilk 22 surede yer almıyordu. Bakınız burası önemli. Mesela Mekke'lerin putlarının kötülenmesinden bahseden ayetler ilk 22 surede yer almıyordu. Nitekim bu konuda İbn Hişam Kavmi Resulullah'ı Rasulullahı putlarını mevzu bahis edip bahsir olduklarını söyleyinceye kadar terk etmediler. Aleyhissalatu vesselam bunu yapınca onlar da kendisiyle alay etrer ve mücadele etmeye başla etmek üzere birleştirir demektedir. Önceden daha ziyade Allah'ın birliği, peygamberlik meselesi, ahiret ve insanın sorumluluğundan bahsedildi. ama ne zaman ki eee Mekkelilerin putlarından bahsetmeyle başlandı. Ondan sonra dikkat ederseniz burada ne var? Bir tedrici tipinde başlangıçta doğrudan putlara hedef almak yerine önce Allah Allah'ın birliği, peygamberlik meselesi, ahiret ve insan sorunundan bahsedelim. ayetler inmeye başlıyor. Ve yavaş yavaş bir alıştırma safası gerçekleşiyor ve daha sonra da o putların küllerinden bahsediliyor. Nedeni ayetlere baktığımız, ise ibadet ve muamelat hakkında olup Bunların inis, inis süreçte Mekke ayetlerinde olduğu gibi tediricilik esasını dayanmaktaydı. Toplumun ani bir değişimle değil, hissedilmeyen bir biçimde değiştirilmesi gerekiyordu. Yani toplumun içerisinde bulunduğu şartlar yaşanan gerçeklik gözünde bulunduruluyordu. Hz. Muhammed kendisine bildirilen mesajı toplumun algılayabileceği ve uygulayabileceği bir seviye bir üslupla en yakınlarından başlamak üzere kademe kademe tebliğ ve tebliğ ederken Toplum gerçeklerine aykırı inanç ve uygulamaları cemiyetin fikri yapısına uygun biçimde şekillendirmişti. Yani burada o şekli veren, kendi örnekleri bizatihi kendi yaşam tarzıyla o topluma o şekli veren Hazreti Peygamber'in kendisiydi. Yani içinde yaşanan gerçekleri aykırı hususlarla aykırı olmayanları birlikte gündeme getirmişti. Hatta bunu yaparken bilhassa Mekke'de bir taraftan hırpalanmış ama öte taraftan da destek görmüştü. Mesela toplumun putları aracı kılarak Allah'a kulluk etmelerine yönelik uygulamasına karşılık o sadece bir tek yüce yaratıcı ve aracısı olarak inanmayı yine o toplumun gerçekliğinde var olan kız çocuklarını hakir görme ve dirili toprağa gömme genel kabulle karşılık bakın burada genel kabul var, genel anlayış var buna karşılık insana değer veren mesajları içerisinde yaşadığı toplumun gerçeklerine aykırı olarak takdim etmiştir. Çünkü Allah Teala mesajını ilk etapta içerisinde yaşanılan gerçekliğin çarpıklıklarını dile getirerek ve bizzat o toplumun gerçeklerinden seçilmiş somut örnekler vererek değişime esas almıştır. Yani orada verdiği somut örnekler var. O somut örnekleri dikkate alarak onun üzerinden takım ilkeleri ortaya koymaya çalışmıştır. Hazreti Peygamber'in uygulamasındaki e, takip ettiği yöntem budur. İkinci aşamada ise geçmişten misaleler vererek toplumdaki değişimi sağlamıştır. Yani bir değişim gerekiyor. Bu değişimi bu değişim yapılırken bazı e, somut örnekler içerisinde yaşanılan gerçeklikteki vurucu örnekler e, lehte de aleyhte olan örnekler sürekli dikkat alınıyor. Peki bunu yapan kim? Yine o toplumun kabullendiği, elemin sıfatıyla kabullendiği herkesin ittifakini kabullendiği bir kişi. Yine, Hazreti Muhammed'in gerçekliği, yanı varlığı. Kur'an ilk uygulayıcısı olan Hazreti Peygamber'in mübelli basfının yanında mübeyyin vasfının olduğu düşünülürse onun da Kur'an'ın bu metodunu takip ettiği görülecektir. O çevresindeki insanlarla olan münasebetlerinde deyim yerindeyse toplumun nabzını tutmuş ve ona göre bir strateji belirlemiştir. Bu stratejide esas olası özelde kendi toplumunu, bakın özelde kendi toplumu, lütfen burayı atlamayalım. Yani yöntemimizde tebliğ mekanizmasında, tebliğ mekanizmasında Özellikle bu Hazreti Peygamber'in özellikle kendi toplumuna dikkate aldığı hususunu hiçbir zaman göz ardı etmememiz gerekiyor. Ve bunun bundan e, mülhem olarak da genelde insanlığı ideal seviyeye ulaştırmaya çalışmaktı. Ama ilk muhatabı, ilk etapta esas aldığı kitle Arap toplumuydu. Yani içerisinde yaşadığı toplumdu. Ancak şimdi burada biraz kavramlar yaşar, kavramlar devreye girmekte. Lütfen bunu dikkatli şekilde takip edelim. Şimdi ne vardı? İdeal bir seviyeye ulaştırmak. Amaç ne? İdeal bir toplum. Ancak ideal ile toplumun içerisinde yaşadığı gerçeklik, yani olgu dediğimiz hali mevcut durumu her zaman bir değildi. Yani Hazreti Peygamber ideal bir hedef gösteriyor. Toplumun durumu ise biraz daha farklı. Yani daha alt katta kademede. Ayrıca ideal topluma giden yolda <gülüyor> önemli olan bu gerçekliğin farkına varmaktı. Yani terazinin bir kefesini aşağıdan yukarı doğru kaldırmaya çalışırken tediricen kaldırmak gerekiyor. Neyle beraber? ideali e, toplumun gerçekliğini uygulamak suretiyle itekim Hz. Peygamber'in Medine döneminde bile bazı sahabilerin koşa gitmeyen bir takım davranışlarını ve hareketlerini gördüğünde onların hala cahili adetlerinin izlerini taşıdıklarını deneterek ikaza bulunması, en yakın arkadaşlarının bile uzun süre içerisinde yaşadıkları gerçekliğin tesirinden hala kurtulamadıklarını müşahede etmesiyle irtibatlıdır. Onun ahireti irtihaline kadar içerisinde yaşadığı toplumun gerçekleriyle zıtlık ve uyumlu ilişkileri içerisinde yaşaması bir teza teşkil etmiyordu. Zira karizmatik liderlerin en önemli özelliklerinden birisi de eş zamanlı, lütfen bunun altını eş zamanlı bir yıkım ve inşaat sürecini takip etmeleri. Yani bir taraftan e, olumsuz, oldukça olumsuz olan, insanlığa yakışmayan bir takım hal ve hareketlerin ya da tavırların ya da bir takım uygulamaların yıkımıyla beraber, aynı anda ortadan kaldırılmasıyla beraber yerine ikame edilecek bir başka inşa sürecinde devreye girmesi gerekiyor. Yani aynı anda deyim yerindeyse bir yandan yıkım ama yıkıldığı ondan itibaren yerine ikame edilmiş olan bir şeyin gelmesi olması gerekiyor. Ve tabi bunlar hepsi eş zamanlı olacak. Zıttıklar ilahi mesajın temel prenslerine aykırı oldukları sürece meydana geliyordu. Ne var ki bunu yine toplumdan ayrı bir ütopi olarak yaşamıyordu Hazreti Peygamber. Kısaca Kur'an vahyi bir ideal. Kur'an vahyi bir ideal. Hazreti Peygamber ise onun yaşanmakta olan realitesi yani idealin realitesi yani e, idealin realitesi derken idealin toplumdaki tezahürü. Bu realite toplumun realitesinde kendini buluyor. Yani bu realite yani Hazreti Peygamber e, gerçekliği toplumun gerçekliğinde kendisini buluyor ve Toplumun gerçekliği de Kur'an'ın gerçekliğine tabi oluyordu. Bu ilişkiyi şöylece gösterebiliriz. Şimdi birinci aşama. Lütfen şu birinci aşamaya bakalım. Vahiy, gerçek ideal ideale doğru Hz. Peygamber'e idealin realitesi, realite dediğimiz şey içerisinde yaşanan gerçek, yani gerçeklik. İdealin, yani hedefin ülkünün Toplum içerisinde yaşanmış örneği, toplumsal örneği ve bu da yaşanılan e, rahat. İşte bu, şimdi bakınız, peki bu nasıl gerçekleşecek? Yani şöyle, e, yukarıdan aşağı bir e, iniş, aynı zamanda ters döngü. Bizim adına ters dediğimiz ama esasında olması gereken bir şey. Toplum ne yapması gerekir? Niye tabi olması lazım? Şimdi içerisinde yaşanılan bir toplum var. Bu toplumun tabi olduğu idealin realitesi. Yani Hazreti Peygamber Dolayısıyla Hazreti Peygamber idare tabi oluyor ve gerçek ideale ulaşma noktasındaki bir hedefi göstermiş olur. Dolayısıyla burada toplumun ilk muhatabı, yani toplumun muhatabından bahsediyorum. Kimdir? Hazreti Peygamberdir. Bakın, toplumun muhatabı Kur'an değil. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi toplum neyi örnek alacak? Kendisi gibi kendisi gibi içerisinden çıkmış bir e, örneğin örneğe tabi olmak zorunda. Yani bütün bilgileri ondan almak zorundadır. Ondan sonra zaten dolaylı olarak da Kur'an e, Kur ve, e, ve ideale ulaşmış oluyor. Yani buradaki Hazreti Peygamber'i e aradan çıkardığımız zaman toplumun Kur'an'la doğrudan irtibatını sağlaması mümkün değil Ama Tekrar söylüyorum, bakınız, buradaki toplum, Arap toplumu, o dönemin e, toplumsal yapısı, muhatap ilk olarak biz değiliz. Dolayısıyla buradaki, önce o toplumu anlamamız gerekiyor, önce o toplumun anlaşılması gerekiyor. Toplumun düşünce sistemi, düşünce yapısı vesairesi, teker teker anlaşılması gerekiyor ki, biz Hz. Peygamber'in bunlara karşı almış olduğu tedbiri veya bir takım söylemlerini anlayabilirim. Fakat biz genelde ne yapıyoruz? Tabi bunun tam tersini yapıyoruz. Evet şimdi bu şemine baktığımız zaman Hazreti Peygamber dönemindeki bu ilişkiler ağında toplum biraz önce açıkladığımız gibi ideale oradan bir nevi gerçek idale ulaşmak için idealin realitesini örnek alıyordu. Yani Hazreti Peygamber'e örnek alıyordu. Çünkü Hazreti Peygamber sadece mübelli değil aynı zamanda mübeyyin kendisine gelen vahyi açıklayan, açıkladığında uygulayan idi. Dolayısıyla ilk planda değişme aşamasında olan toplum elbette hem aralarından çıkan hem de kendilerine son derece düşkün Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle şefkatli ve merhametli olan düşmanları tarafından biri elemin sıfatını almış birisini örnek alacaktı. Toplumun Kur'an'ı bütünüyle kavrayacak şekilde doğrudan ölç alması zaten mümkün değildi. Zira idealin akışı yani idealin akışı derken Kur'an'ın uzun süreci hali hazırda devam ediyordu. İnsanlar bu akışın nereye kadar ve nasıl gideceğini önceden tahmin edemezlerdi. O dönemdeki toplum için içerisinde yaşadıkları gerçekliğe en uygununu tasvip ve tasdi edecek kişi sadece Hazreti Peygamber'di. Mütekim Cenabı Hak ibadet ve kullukta doğrudan ilişkilerini ancak kendisiyle muhatap olmalarını lütfen 16. Selim, ibadet ve kullukta doğrudan ilişkilerini ancak kendisiyle muhatap olmalarını Kur'an'daki münasebetlerinde ise Hazreti Peygamber'e doğrudan örnek almalarını tavsiye etmiştir. Bu süreç Kur'an nazil olduğu dönemde ve Hazreti Peygamber hayattayken devam etmişti. İşte birinci aşamamız bu. El biz bu birinci aşamayı anlayabilir, kavrayabilir, algılayabilirse doğru ve net bir şekilde al ıı, ıı, kapsayıcı bir şekilde ne kadar anlarsak o kadar çok Hazreti Peygamber'in yani Kur'an'ın, Kur'an ve Hazreti Peygamber'in durumunun tespitini yapabiliriz. Ondan sonra işin yorum safhasına geçmek, geçmek zorundayız. Ama bu anlaşılmadan, bu anlam tespiti, anlam tespiti diyorum, anlam tespiti yapılmadan doğrudan bir yorumlama faaliyetine girişilmiş olması, <gülüyor> tabi herkesin her farklı düşüncenin, her farklı yapının kendisinin ürettiği bir takım kriterler, ilkeler, prensipler vardır bu ve presler çerçevesinde bir oyana savrulmakta yani Kur'an vahiy deyim yerindeyse et Hazreti Peygamber tasavvuruyla algısı bir oyana bir oyana sürekli savrulmaktadır. Halbuki bakınız biz bir şeyi anlamak için öncelikle kendisiyle e, muhatap olmak durumundayız. Kendisi bize nasıl hitap ediyorsa burada biraz kusura kalmayın yani benden de kaynaklanabilir. Biraz felsefi konuşuyorum yani öncelikli olarak kendisiyle yani bir toplumun kendisini anlamak için, algılamak için önce kendisiyle muhatap olmamız lazım. O toplumun içerisindeki her bir ferdi anlamak durumundayız. Anlamak diyorum, yargılamak değil. Bakınız yargılamadan doğrudan yargılama cihetine, yargılama yöntemine başvurduğumuz zaman anlamak kavramı ortadan kalkar. Umarım burası yanlış anlaşılmıştır Evet, bu süreç içerisinde örneklik mübeyyime bölünür vasıfalarının getirdiği bağlayıcılık, şimdi geliyoruz bağlayıcılığa. Etkileyicilik ve otorite aslından bakıldığında, Hazreti Peygamber'in uyguladıkları ve toplum içerisindeki davranışları pek çok yönden, deyim yerine Kur'an vahiyinin önündeydi. Yani insanların algısında, düşünce yapısında vahiy vardı ama, örneklik olarak, örneklik süreci itibarıyla Hazreti Peygamber'in kendisiydi. <gülüyor> Yani öncelikle toplum içerisinde örnek ve otorite kabul edilen bir kişinin ya somut bir kişinin itikadi inancı, ibadeti, toplumsal e, hadiselerle ilgisi, üzülmesi, sıkıntı çekmesi gibi tavırları hem tasip ve teyit ediliyor. Zaman zaman zelli olarak ifade edilen davranışlar tas, tasi ediliyor. Dolayısıyla Kur'an vahiyı ona göre de nazil oluyordu. Peygamber aleyhisselam gönderildiği toplumun gerçekleri çerçevesinde görevi sürdürüyor, Kur'an'da yaşanan bu gerçeklere göre de nazil oluyordu. Çünkü yeni bir hiyerarşik otorite düzeninin yani İslam'ın inşası sırasında dahi mevcut Arap kültürünün unsurlarından istifade edilmiştir. Herhalde benim ya da bir başka toplumun kültür yapısıyla alakalı bir örnek verilecek değil. Biz bunu bekleyemeyiz. Lütfen buna dikkat edelim. Yani o dönemin kültürel yapısı, kültürel kodları, somut örnekler neyse ondan örnek verilmek durumundaydı. Yoksa bizim yani o dönemdeki bir başka toplumun, şimdi bu dönemi kasetmiyorum, o dönemdeki bir başka toplumun kültürel yapısından bahsetmesi mümkün değil. Çünkü muhatap kitle, ilk muhatap kitle Arap toplumudur. Ve Arap toplumun üzerinden insanlığa ilkeler, yani sadece mesajlar gönderilecektir. Ama somut örnekler üzerinden ilkeler ve mesajlar gönderilmek suretiyle Cenab-ı seçli toplumda o toplum olmuştur. Yani daha doğrusu seçli toplum derken örneklendirme üzerinden, e, örneklendirme üzerinde yapacağı toplumda olacaktır. Şimdi tabi oradan hareket ederek bazı şeylere e, dikkat alabiliriz. Yani bu ilkeleri dikkate aldığımız zaman gerek e, ahkama dair konularda özellikle ahkama dair konular ki tahappudi konular ya da e, inanç konularının e, yöresellikle bağlantısı söz konusu değil. Ama bunun dışındaki kültürel kodların yer aldığı ahkam ve, e, ya da muamelatla ilgili konuların tamamı tamamı kütle e, o dönemin kültürel yapısıyla alakalıdır. Evet 610-632 yılları arasında Hz. Peygamber'in kalismatik otoritesinin tesis edilmesi süreci karmaşık olaylar ve bu olaylarla ilgili vahiyler cisesinden teşekkül etmektedir. O hayatta olduğu müddetçe kendisinin tabi Müslümanlar arasında nihai hakemdi ve taraftarlarının birlik ve beraberliğinde doğrudan salem bir faktördü. Hz. Peygamber yeni şekillenmekte olan İslam toplumunun merkezindeydi ve Müslümanların sosyal yapısını ve manevi birliğini doğrudan kendisine bağlayarak teminat altına almıştı. Yani Hazreti Peygamber dönemindeki Hazreti Peygamber'in otoritesi yani içerisinde yaşadığı gerçeklikteki konumu buydu. Bunu bir tarafa koyuyoruz. Şimdi deliller hiyerarşisindeki yeri. Şimdi Hazreti Peygamber'in şimdi yukarıdaki konumunu belirlikten sonra Hazreti Peygamber döneminde mesela deliller hiyerarşisindeki yer nedir diye soracak olursa dikkat edecek olursanız burada Şuradan ise sahabe nebevi sünnet vahiy ve sahabe iştihadı şeklinde tecelli etmiştir. Şöyle devam edelim. Hazreti Peygamber'in vahiyin nazil olduğu süreç içerisinde takip ettiği ya da yönlendirildiği hayat tarzı ve yöntemi olan nebevi sünnet ise kendi döneminde adeta canlı bir vahyin en önemli göstergesiydi. Bu sebeple nebevi sünnet kendi tarihi ortamında beyan açısından, bunun altını çizelim, beyan açısından daima ilk delil olmuştu. Şimdi i̇lk delik Kur'an-ı Kerim vahiy ikinci delik değil Beyan açısından diyorum Müslümanlar bir problemle karşılaştıkları vakit Öncelikle çözüm için Hazreti Peygamber'e geliyorlar Ve ilk münacatı kaynağı sürekli Sünnet'ti. Hazreti Peygamber'in verdiği hükümlerde Veya kararlarda bir sıkıntı duydukları zaman Bunun vahiy olup olmadıklarını soruyorlardı Yani önce soruyorlar Daha sonra bir sıkıntı veya problem Gibi hissederlerse O taktik bu vahiy mi midi, değil midir diye soruyorlar Ama değilse yani bir sıkıntı yoksa olduğu gibi kabul ediyorlar. Bunun içerisinde vahid olabilir ya da vahid ayarlı da olmayabilirdi. Eğer derhal itaat ediyorlar. Vahi değil de Hazreti Peygamber'in kendileri iyiyse ya itaat ediyorlar burası önemli. Ya itaat ediyorlar ya da kendi iştahatlarına göre hareket ediyorlardı. İşte aşağıdaki şekilde deliler hiyerarşisinde, hiyerarşisinde yani sıralamasında o günkü Müslümanların genelde takip ettikleri metodu göstermektedir ki e, sahabe ne yapıyor? Önce bir sünnete, Hazreti Peygamberin kendi otoritesine kendi yapısına e, kendisini örnek alıyordu e, ve ondan sonra şayet şayet diyoruz bir sıkıntı e, gördükleri takdirde kendilerinin açısından vahiy olup olmadığını soruyorlardı. Vahiy değilse de e, vahiy olduğu zaman itaat değilse de ya itaat ediyor ya da e, yani değil e, olduğu takdirde ya da sahabe kendi iştahatını uyguluyordu. Nitekim bu toplumsal gerçeği işaret eden Musa Cağrullah Bigiyev İslam dininde asli hükümlerin dayanağı sayılan dört asli delilen birincisinin Nebevi sünnet olduğunu vurgulayarak şöyle demektedir diyoruz. Sünnet İslam'da hükümlerin dayanağı olan dört delil arasında birinci sırada yer alan asıldır. Tabi şimdi bu e, normalde siz bu ifadeyi okuduğunuz zaman eğer biraz önce anlatmış olduğum arka plan Arka plan eğer çok iyi kavranılmamışsa, çok iyi anlaşılmamışsa e, elbette yanlış anlaşılmaya müsait. Yani İslam'da hükümlerin dayanağı olan dört delil arasında birinci sırada yer alan asıldır şeklindeki şey sanki Kur'an'ın önüne geçmiştir, Kur'an'ı ihmal etmiştir gibi bir algıyla karşılaştırabiliriz. Zira onun ifadesini tabii aynen e, tırnak içerisinde almışız. Zira İslam'da her hüküm önce sünnetle ortaya konmuş yani pratikle. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri ise daha sonra Hazreti Peygamber'in o konudaki söz, fiil ve takvimleri tespit ve teyit etmiştir. Din ve imanın bütün temel esasları dinin fazla olarak değerlendirildiği kurul, kural ve kaydaların tamamı önce sünnet ile belirlenmiş, daha sonra Kur'an ayetleri bunları teyit ve tespit etmek üzere nazil olmuştur. Musa-ı daha sonra konuyla ilgili olarak namaz, abdest, temim, oruç, ve zekata dair hükümlerinde, hükümlerin Önce Hazreti Peygamber'in sünnetiyle açıklandığını ve daha sonra Kur'an'ın bunları teyit ettiğini söylemektedir. Şimdi Musa Cevallahu'nun o konuyla ilgili oldukça farklı düşünceleri var. Yaklaşım biçimleri var, yöntem itibarıyla O konuyla ilgili bilgiler, yatım piyasada onun kitapları da risale mevcut. Bunları okumanızı, alıp okumanızı tavsiye ederim. Mesela kitabı, onun Musa Cevallahu'nun kitabı sünnet isimli, eseri var. Türkçe'de Mehmet Görmez Bey tarafından da tercüme edildi. Mesela onu alıp okuyabilirsiniz. Oldukça önemli tespitler yapar. Ancak şunu tekrar altını çizerek vurgulayalım. Bu arka biraz önce anlatmaya çalıştığım size arz etmeye çalıştığım bu arka planı arka planı mutlaka değerlendirerek ona göre bir sonuca ulaşmak gerekiyor. Beyan, buradaki ifade beyan olması açısından tekrar bak özellikle yukarıda belirttim ki e, bakınız şimdi yukarıda beyan açısından yani özellikle italik yazdım ve altını çizin dedim. Beyan açısından burada ilk asıl olarak yani çünkü beyan nedir? Açıklamadır. Durumun tespitidir. Dolayısıyla da burada meseleye bakmanız gerekiyor. Zira beyan da olan genel ve basit olmazdır. Hazreti Peygamber'in söz ve uygulamaları Kur'an'ın hem nazurundan önce hem de sonra önce öncelikle tebliğ anlamında bir beyandır. Onlar hem kapalı olan ustan izahı hem de özet olarak verilen konuların açıklaması niteliğindedir. Ayrıca Hazreti Peygamber'in fiil ve davranışları herkes tarafından müşahede edildiği için her hususun en kolay anlaşılmasını da temin eder denilmiştir. Elbette ki böyle bir iddia ancak Hz. Peygamber'in döneminde şimdi bakınız şurayı lütfen özellikle altını sürekli e, vurgulayarak ifade ediyorum Hz. Peygamber dönemiyle alakalıdır. Yani Kur'an vahyinin tamamlanmasından önceki durumu itibariyle kabul edilebilir. Fakat vahyin tamamlanması ve metinlerinin iki kabak arasında alınmasıyla birlikte yani deymeyeniz iki kapaklar arasını almasıyla birlikte sünneti tamamen olmasa bile ekseriyetle bize haber veren hadislerin Bakın ne diyoruz? Sünneti tamamen olmasa bile ekseriyette bize haber veren hadislerin birinci asli delil olmasında bazı sıkıntılar söz konusudur. Teoride Musa Carullah'ın düşüncesi doğru olmakla birlikte şu an içinde bulunduğumuz gerçeklik yönüyle deliler hiyerarşisinde Kur'an'ın birinci asıl olması gerekecektir. Çünkü Kur'an'ın subutu katirdir ve ayrıca Nebevi sünnetin kaynaklarından biridir. Buna karşılık elimizde bulunan diğer sünnet verilerinden olan hadislerin subutu ise zannidir. Ne var ki bu zannilik sünneti deliller hiyerarşisinde ikinci plana bırakmakta ise de onu ortadan kaldırmamaktadır. Yani şöyle ince bir çizgi var. O ince çizgi çok hassas bir çizgidir bu. bunu ikisinin arasını ayırmamız gerekiyor. Ne var ki bu zanniyelik sünneti delilere ikinci plana bırakmakta ise de onu ortadan kaldırmamaktadır. Şurası mutlulmamalıdır ki nebevi sünneti tespit etmede kaynak yönünden sadece yazılı belge olması itibariyle hadisler değil, subutu katil olması yönüyle Kur'an daima ilk delilimizdir. Kur'an vasıtasıyla da tamamen olmasa bile genel prensikler çerçevesinde Hazreti Peygamber'in sünnetini zaten tespit edebiliriz. Fakat Kur'an'da bahsedilmeyen ve teferruatla ilgili hususları, Zanlı galip ve sahip diyebileceğimiz tarihi bilgi ve belgelerden ki bunlar hadisler ve siyer tür çalışmalardır çıkarmamız mümkün olacaktır ki bunlarda birer delilidirler. Netice olarak hem Kur'an'ı hem de onun canlı örneği Hazreti Peygamber'in sünnetinin özellikle ilk gönderildiği toplumun içerisinde yaşanan gerçeklerine göre şekillendiği ortaya çıkmaktadır. Bu da kendi tarihi şartları içerisinde anlamlı bir olgudur. Dolayısıyla Kur'an'ı en iyi anlamak Kur'an'ı tebih eden nebevi sünneti delil almakla ve onu anlamakla mümkündür. Yani Kur'an iyi anlama noktasında Hazreti Peygamber'in yaşam tarzı olan nebevi sünneti bir kere iyi anlamaktan geçiyor. Herhalde yani. Haberdar olabilir miydi? Olamazım. Yani söylem itibariyle zaten vahiy olduğunu söylüyor fakat aynı zamanda yaşam tarzı olarak e, yani teoriyle pratik birleşmiş. Teoriyle pratik e, bir kişi de mücessem haline gelmişti. Fakat Hazreti Peygamber sonrası dönemde farklıdır. Kur'an'ın uzun sürecin tamamlandığı ve Hazreti Peygamber'in vefatından sonraki dönemde idealin realitesinin yani Hazreti Peygamber'in hayatta olmaması değişmeler karşısında o toplumu Zaman zaman sıkıntıya sokmuştu. İnsanlar arasında birebir ilişkilerde örnek alınacak veya başvurulacak şahsiyet zatları derden çıkmıştı. Gerçi o irtihal ettiği zaman geride bıraktığı toplum dönem, dönemindeki evet dönemindeki dönemindeki evrensel ahlaki prensler çerçevesinde bu dünya gerçekliği şartlarında bu dünya gerçekliği şartlarında yine kendi döneminde bahsediyoruz. Yine o dönemde dünya gerçekliği şartları çerçevesinde ideal toplumun seviyesine ulaşmıştı. Ama mutlak anlamda ideal değil. Onun altını çizelim. Ancak zaman ilerleyip dar toplumdan geniş topluma doğru gidildikçe şimdi sosyolojik değişmeler var. Şimdi onlara binaen bir takım değişmesi gerekiyor. Yaşanan değişme ve gelişmeler karşısında insanlar arasındaki ahlaki ve okulki ilişkilerde de bir takım sıkıntılar ortaya çıkmaya başladı. Bu sıkıntıları gidermede takip edilen metod öncekinden biraz farklıydı. Zira Hazreti Peygamber hayattayken ve onun hazır bulunduğu ortamda müracaat kaynağı Hazreti Peygamber'di. Çünkü e, formül edecek olursak idealin realitesi yanlarındaydı. Hazreti Peygamber yanlarında olmadığı zamanlarda ise zihnen sanki onun yanındaymışlar gibi yine ondan öğrendiklerini uyguluyorlardı. Şayet bir sıkıntıya düşerlerse başkalarından Hazreti Peygamber o konuda herhangi bir uygulamasını bilip bilmediklerini soruyorlardı. Çözümü bulamadıkları zaman mevcut ayetlerden kendilerine göre bir anlam çıkartıyorlardı. <gülüyor> bu dönemin yani delil şu e, yeri bu şekilde toplum yine nebevi sünnet ve Kur'an ayetlerine başvuruyordu. Vefatından sonra ise ilişki tersine dönmüştü. Bu sefer artık farklı bir konumdan, farklı bir çerçeveye doğru hareket edilmeye başlanmıştı. Halbuki Hz. Peygamber'in vefatından sonra ilişki tersine dönmekte Kur'an'ın uzun süreci tamamlanmış, vahiy iniş süreci bitmiş. İnsanların zihinlerinde ilahi mesajın tamamlandığı fikri vardı. Şimdi artık iki kapak arasında alınan fikri var bir kere zihinsel olarak. Bununla birlikte o ilahi mesajı uygulan Hazreti Peygamber'in uygulamaları da zihinlerinde ve yaşamlarında bulunmaktaydı. Şimdi zihinlerinde bir zaman zaman kırıntılı da kalıcı bir takım sözler var. Bir de görsel olarak da takım eylemler söz konusu. Yani fiiller var. Elbette ki Hazreti Peygamber'in uygulamaların hepsinin, insanların tamamının zihinlerde yer ettiğini söylemek imkansız. Lütfen bunun da altını çizelim. Yani siz... Bir sahabinin Hazreti Peygamber şöyle yaparken gördüm demiş olmasının mutlak anlamda her zaman aynı şeyi yaptığı özellikle ibadet şekilleriyle ilgili olarak konuşacak olursak ya da takım muamelatla ilgili olarak özellikle o sahabinin zihninde görmüş olduğu bir hadiseyle alakalı bir durum olarak test etmemiz gerekiyor. Toplumun ekseriyeti gördükleri ve kendilerine bildirdikleri kadarıyla Hazreti Peygamber'in örnekliği sayesinde önceden beri değişmekte olan ve yavaş yavaş yerleşmiş fikirleri ve uygulamaları örnek alıyordu. Fakat o toplumun ileri gelenleri sıkıntı karşısında itirafa düştükleri zaman vakit e, müracaatının şeklini değiştirmek zorunda kaldılar. Eğer sıkıntı karşısında yine Hazreti Peygamber'in çok iyi bilinen bir uygulaması varsa bu durumda Kur'an'a başvurmadan Yine Hazreti Peygamber'in sünnetini esas alırlardı. Daha doğrusu Kur'an'a müracaat etmeyi gerek hissetmiyorlardı. Müracaatın şeklindeki değişiklik sadece ya örnek bulunmadığı veya itiraf halinde gerçekleşiyordu. Dolayısıyla Hazreti Peygamber zatıyla hayatta olmasa bile onun uygulamaları ilk planla dikkate alınıyordu. Onların böyle bir düşünceye sahip olmaları elbette ki Kur'an'ı göz ardı etmeleri, Kur'an'ı göz etmeleri anlamına gelmiyordu. Zira Hazreti Peygamber'in fiil ve sözlerinin esasla vahiyetezat teşkil etmesi zaten düşünülmezdi. Bu nedenle böyle bir metot Kur'an'la Hazreti Peygamber'i karşı karşıya getirmemektedi. getirmemekteydi. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra da sahabe bir sıkıntıyla evet bütün mesele sıkıntıyla karşılaştıkları zaman ne yapılacak? Onlar ilk müracaat kaynağı dolaylı da olsa Hazreti Peygamber'in sünnetiydi. Şahit o konuda Hazreti Peygamber'in herhangi bir sünneti yoksa yani kendi düşüncelerinde kendi zihin dünyalarında ya da e, bir sual karşısında böyle bir bilgiden mahrum is iseler ya da bu vukuunda o takdirde müracaatın şekli değişiyor. Doğrudan Kur'an'a başvurulmaktaydı. Eğer Kur'an'dan bir çözüm bulunmazsa da sahabe kendi iştihadını ortaya koyuyordu. Bu üç aşamayı şu şekilde gösterebiliriz. Birinci aşama ihtirafsız durum. Toplum İlk müracat kaynağı Nebevi Sünnet'ti. İkinci aşama toplum Kur'an'a başvuruyor. Kur'an'da bulamadığını düşünürse o zaman sahabe iştihadı. Yani bu sahabe iştihadı ya sahabenin kendi iştihadı ya da arkadaşlarının vermiş olduğu iştihadı. ya da sonraki gelenler de sahabe iştihatlarını da dikkate alıyorlardı. Evet hiyerarşi açısından baktığımız zaman böyle bir durum ortaya çıkmaktadır. Mesela e, burada bir husus açıklık getirmek gerekiyor. memnun bin Mihran'dan şöyle bir rivayet nakledilmekte. Eğer Hz. Ebu Bekir bir dava geldiği zaman eğer Ebu Bekir önce Allah'ın kitabına bakar, eğer orada bulunursa davalar arasında hükmü Eğer Allah'ın kitabında bulamazsa Resulullah'ın, tabi burada özellikle şunu e, parantez içerisinde koydum koydum ki nazar ifadesi geçiyor. Onunla hükmü ederdi. Orada bulamazsa çıkar ve Müslümanların yanına giderek bana şöyle, şöyle bir mesele geldi. Resulullah'ın bu konuda hüküm verdiğini bileniniz var mı diye sorardı. Bu rivayete iki husus dikkat çekmektedir. Birisi Ebu Bekir'in Kur'an'a baktığı söylenmektedir ki bakmak kelimesi bir Musab'a baktığında şeklinde anlaşılıyorsa ki tarihi açtan doğru olmasa gerektir. Zira Kur'an'ın tefsir edilmesi ya da Hazreti Osman'ın hilafeti döneminde gerçekleşmiş, şahit Hazreti Ebu Bekir döneminde değişik yerlere yazılan musaf kastediyorsa zaten o dağını haldeydi ve Zeyd'e bir araya getirilmesi emredilmiş ve onu salar iple bağlanmıştı. Dolayısıyla bu yaklaşım da doğru olmayabilir. Eğer hafızasından ya da ezberinden Kur'an'daki hükümleri incelediyse Ebu Bekir'in Kur'an'ın tamamını ezbere bildiğini söyleyecek bir delili bilmiyoruz. Peki şimdi tabi burada bir sual akla gelebilir. Nasıl olacağı bir Hazreti Ebu Bekir Kur'an'ın tamamını ezbere bilmiyor olabilir. araştırmasına size ait. Şimdi burada kurulan her bir cümlen haklı e, verilmiştir esasında. Maz bin Cebel hadisi e, isnat biraz sıkıntılı. İkinci husus Hazreti Ebu önce kendisi bir hükmüne ulaşamayınca daha sonra arkadaşlarına bu konuda Hazreti Peygamber'in bir hükmü var mı diye sorması oldukça manidardır. Bu arada hemen şunu belirtelim ki Hz. Ömer Hanif olduğu dönemde bazı uygulamalarında yukarıda gösterilen metodu her zaman mesela uygulamamıştır. <gülüyor> Bunun sebebi de muhtemelen modern tabirle yani güncel ifadesiyle onun toplum gerçekliğini iyi kavramasından kaynaklanmaktadır. Çünkü o toplumun şartların değişmesiyle birlikte değiştiğini Hz. Peygamber'in sünnetinde ve Kur'an'da belirtilen uygulamaların birebir tam karşılıklarını her vakit bulunamayabileceğini, dolayısıyla metotta da bir değişikliğin yapılması gerektiğini, gerektiğinin neticesine ulaşmıştır ki toplum gerçekliğini e, siyaseten algılayıp e, bunu e, kurallar çerçevesine indirgeyebilen Hazreti Ömer, tabi bunda e, epey başarılı olmuştu. Daha doğrusu kendi zamanı çerçevesinde başarılı olmuş ve bunda da e, elbette takdir toplamıştır. Evet, ana hatlarıyla belirtmeye çalışan şeyler bunlardı. Yani bu durum karşımıza gelen Kur'an'dan gelirse Hazreti Peygamberin sünnetine yer alan beşeri ilişkilerle, bakın bunun altında çizelim, beşeri ilişkilerle ilgili uygulamaları ve hükümlerin birebir karşılıklarının olup olmayacağı meselesi çıkmakta. Mesela Hazreti Ömer'in mühallefe kulübe pay ayırmaması, hırsın elini kestirmemesi gibi icatlerine bakıldığında onun bir başka metoda başvurarak Kur'an'ı ve Hazreti Peygamber'in sünnetini lafzi anlamda dolaylı göz ardı ederek iştihat ettiği düşünülebilir. Ancak dolaylı ifadesi o iki kaynağı önemsememek anlamında değil onların ilkesine uygun olduğu düşüncesini ifade etmektedir. Kanatimizce Hz. Ömer'in bu tür uygulamalarına onun nebevi sünnete bakış tarzının bir gereği olarak bakmak gerekir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de ehli kitapla ehli kitap hanımlarıyla elinebileceğine dair mesela bir cevaz vardır değil mi? Ama mesela Hazreti Ömer bir dönem gelmiş demiş ki artık Müslümanların ehli kitap hanımlarıyla evlenmelerini yasaklı demiştir Ve bununla kes, kesinlikle buna karşı çıkmıştır. E, ve buna mani olmuştur. Ve ifadesi şu, elbette hepinizin takdir edebileceği gibi Müslüman kızlara kran mı geldi? Yani e, Türkçedeki ifadesiyle konuşacak olursak, dolayısıyla Müslüman kızlar ne yapacaktır? E, bekar kalacaklardır. E, bu türlü bir anlayıştan dolayı da ne yapmıştır? Mesela Kur'an-ı Kerim e, izin verdiği halde Hazreti Ömer yasaklamıştır. Peki burada Kur'an-ı Kerim verdi derken evrensel olmamdan izin verdi yoksa o dönemin şartları gereği mi izin vermiştir? Bakınız bunu anlayabilen, algılayabilen Hazreti Ömer olmuştur. Ama başka sahabe de bunu anlamamıştır. Daha doğrusu farklı pencereden bakmışlardır. O dönemin gerçekliği Edir Kitap Hanımlarıyla evlenme noktasında bazı özellikle müşriklik noktasında ya da prensler karşı alınmış alınacak olan bir tedbirlerden takım tedbirlerden ibaretti ve tabii burada bazı stratejiler takip edilmiştir. Bu da Kur'an-ı ortaya koyduğu bir stratejiydi. Ama Hz. Ömer bakıyor ki insanlar kitap hanımlarıyla evlenmeye başlayınca Müslüman hanımlarının işi tehlikeye girince elbette haklı olarak haklı olarak ne yapmıştır? Kendince bir yasa getirmiştir. Bunun anlamı şudur diyoruz. Hazreti Peygamber şimdi hayatta olsaydı herhalde o da böyle yapardı. Gibi esasında dirilendirilmesen de insanların kafasında hep böyle bir anlayış e, isterseniz yanlışmıştır. Hazreti Ömer'e böyle bir düşünceye, düşünmeye sevk eden şey elbette afaki ve hissi değil. Onun Hazreti Peygamber'e ve maksadı, makaslı itibariyle çok iyi tanınmasıyla doğrudan ilgilidir diyebiliriz. Evet bu genel değerlendirmeye baktığımız zaman da e, bir Ana hatayla sadece şunu ifade edelim. Hazreti Peygamber sünnetini bir tarafa bırakıp salt Kur'an metnedeğer bir İslam anlayışı oluşturma düşüncesi ve bunu Kur'an İslamı gibi söylememe dile getirilmesi yukarıda arz edilmeye çalışılan e, süreç içerisinde bunun ne kadar anlamlı olduğunu gayet ortaya koymuştur. Yani anlamlı olup olmadığı noktasına baktığımız zaman ne kadar anlamlıdır. Yani ünlem işareti koyuyoruz. Ayrıntılara siz bakarsınız. Tarihi gerçekliğe aykırılığı yanında, şimdi yukarıdaki e, birinci maddede ne var? Tarihi gerçekliğe aykırılık var. Kur'an İslam'ı söyleminin kendi içerisinde de tutarsızlıkları, yani Kur'an İslam'ı söylemini dine getirenlerin de kendi içerisinde tutarsızlıkları vardı. Mesela Kur'an İslam'ı savunma delilendirmede aynı zamanda hadisleri, rivayetleri de onlara başvurabilmektedirler. Halbuki bu düşünceye sahip olanlar hadisleri ve rivayetleri mişnalar nitelemesinde bulunarak Onları bu dinin müşrik din adamları dedikleri İslam alimine tarafından uydurulduklarını dile getirmektedirler. Ayrıca e, öte yandan Kur'an'da farz namazın kaldı ki neyin farz neyin vacip olduğu da yine rivayetleri İslam alimine belirttiği iştihatlere göre belirlenmektedir. Yani bir şeyin vacip ya da farz olma olmadığı diyorlar ya elbette bunu belirleyen kimler yine rivayetlerden hareket edilerek söylenmiştir. Mesela üç vakit olduğu, dolayısıyla üç vakitte namazın kılınabileceği ifade edilmektedir. Bırakınız rivayetleri ve hadisleri, namazın beş vakitte kılındığına dair yaşayan ya da yaşatılan sünnet bile Kur'an-ı İslam'ın söylemi bağlamında dikkate almamaktadır Bu üç vakti de Kur'an'da namazın cem edilmesinden ki farz namazları birleştirme anlamında bahsedilmediği halde bunların cem edilerek kılması önerilmektedir. Yine delil olarak gösterilen namazların cemine dair uygulamalı Kur'an'da değil, nerede gösterilmektedir? Evet, hadislerde, yani sayı rivayetlerde yer almaktadır. Yani şimdi onlara sorduğunuz zaman namazın cemi burada e, daha az önce de e, rivayetlerin merkezinden hareket edilerek bunlar ortaya konulmuştur. Kur'an İslam'ı söyleyen müevel vahiy ile de meydana gelen, ona dinamizm kazandıran 1400 yıllık İslam kültürü ve tarihini bütün üretmek etmek anlamına gelmektedir demişiz. E, o kısmı da okursunuz. Kur'an'ı anlamada ve yorumlamada önemli ölçüde keyfiliğe kapı aralamıştır. Kur'an İslam'ı söylemek mutlak anlamda Kur'an'daki ayetleri bazen metnin bağlamından bazen de içerisinde nazir olduğu toplumun şartlarını kopararak anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu noktalardan bakıldığında Kur'an İslam'ı ve benzeri söylemlerin nesnelik açısından bilimsel bir değer ifade etmedikleri gayet ortadadır. Nebebi sünnetin gözalt edilerek bir Kur'an İslam'ı oluşturma düşüncesi nihayetinde öznenin içerisinde yaşadığı ve değer saydığı bir her bir şeyi Kur'an'a dayandırarak o değer saydığı şeyi meşrulaştırma yoluna götüren bir keyfiliğin ve kolaycılığın ve tamamen rasyonalist akılcılık değil, lütfen ikisini karıştırmamamız lazım, rasyonalist bir zihniyetin ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır diyoruz. Ve beşinci maddede farklı şekilde değerlenmeyi dikkate almaktadır. Evet, yukarıda sıraladığımız dört ana madde çerçevesinde Kur'an-ı İslam'ı söylemenin bilimsel, ne derece bilimsel değer ifade edip etmediği e, özellikle Nebevi Sünnet'in ve Hazreti Peygamber'in içerisinde yaşanan toplumdaki gerçekliği e, ön planda çıkarılmak suretiyle sizlere arz edilmeye çalışılmıştır. E, umarım tabi e, uzun ve yorucu bir e, makale ya da biraz felsefi altyapısında barındıran bir çalışma olmasa sebebiyle yani fazla düşündüren Fazla sorgulatan bir makale olmasa sebebiyle belki biraz e, yormuştur ya da yoracaktır ama nihayetinde bunun e, bazı şeyleri ifade ederken ya da ortaya koyarken de e, hangi çerçeveden mesela bakılması gerektiğini dair bir yöntemi de böylece en azından size e, örnek üzerinden e, az etmeye çalışmış olduk. Zaten ilmi olması zaten yorucu olmasının gerektirir. Yorucu olan şey de daima değerlidir ve kıymetlidir. Ee, ve uzun süre sürekli ve uzun solukludur. Yani saman alevine benzemez. Yani akılda kalıcı olması, aklı yorması ve akıl üzerinden hareket ederek pratiğe aktarılması açısından da elbette bir değer taşıyacaktır diye düşünüyoruz. Bizden göstermesi, bizden sunum yapılması Artık gerisi taraması sahiptir. Şöyle bir 10 dakika ara verelim. Daha sonra 13. haftanın dersine inşallah devam ederiz. Peki, kısa bir süre sonra görüşmek dileğiyle.